الحمد لله الذي هدانا على هذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيق الا بعونه وصامين لا بالله قد جاء ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا عليه طيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع محمد اللهم صل السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من عزاة الشياطين فأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم فأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا إلى أيديكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم الله منفعنا العظيم <gülüyor> allah afi ve ve le azim ve hazretleri içinde bulunduğumuz İslam nimetinin Kur'an nimetinin ve bu cemaatlerde bulunma nimetinin şükrünü nasıl eda edeceğimizi bizlere ilham eylesin. Şükrü eda edilen nimet artar. Estaizüle aleyhine şekertüm le Eğer şükrederseniz elbette nimetinizi artıracağım Allah buyuruyor. Şimdi bugün bir takım nimetler elimizden alınmaya çalışılıyor. Evvelce elimizde olan bir takım nimetler bugün elimizden çıkarılma gayreti gösteriliyor. Nedendir? Biz şükredemediğimizdendir. Bu millet çocuklarını Kur'an medreselerinde okutma imkanına sahipken okuttular mı? Hep diploma toplama peşinde gezdiler. Dünyalık düşündüler. Şimdi niye bağırıyorlar medve? Kur'an kursları kapatılıyor. Bak Allah beterinden korusun. Yarın camilerde namaz yasak edilse bu millet yine bas bas bağıracak camilerimizi kapattılar. Ne hakları var bağırmağa? Sabah namazında kaç kişi var camide? Rabbi şükür demekle şükür yapılmaz. O dilin şükrüdür. İslam'ın tamamı şükürdür. Ne kadar eksik olursa şükrün o kadar noksan olmuş olur. Sen bugün cami açıkken namaza gelmezsen, Allah elinden alır. Kur'an serbestken okutmazsan, Allah elinden alır. Bu millet, şükrünü beceremedi. Bu nimetlerin kıymetini bilemedi. Ama, bugünkü bu hadiseler, inşallah bir bilinçlenmeye vesile olacaktır. Halkımız daha ziyade Kur'an'ın önemini anlayacak ve çoluk çocuğunu Kur'an'la yetiştirme hasretini çekecektir. Zaten insan engellenen şeye karşı bir düşkünlük kazanır. Serbest olan şeye düşkün olmaz. Yasak oldu mu ne olur? Düşkün olur. Elif demek yasak iken, Allah demek yasak iken yetişen hafızlar ve hocalar bu serbest dönemde yetişmedi. Geçmiş tecrübeli hoca efendiler, yaşlı hoca efendilerden ben işittim. Dediler ki samanlıklarda, kayıklarda, efendim, bodrumlarda gizli kaçak elif bağ okurken bu millet daha düşkündü Kur'an'a dediler. Ne zaman Kur'an serbest oldu, kurslar açıldı, millet çocuklarını bu yola göndermez oldu. E şimdi tabii yine Rabbimiz ne yapıyor? Bizim gevşekliğimizi gidermek için bize bir dost tokadı atıyor. İnşallah... Rabbim beterinden muhafaza eyleyerek bu kadarıyla geçmesini nasip eylesin. Efendim kardeşler, Rabbimiz kurtuluşun reçetesini yazıyor. Esta'idhu billahi veltekum minkum ümmetü yed'ûne ilel khayri ve ye'mrûne bil ma'rûfi ve enhevne anil münkârı. Ve hulâki humul müflihûn. Ey müminler! İçinizden bir cemaat olsun. Bu gökten inmez, yerden bitmez. Oluşturun, yetiştirin demektir. Tabii herkes hoca olabilecek durumda, kapasitede, akılda, zekâta ve kabiliyette değildir. Ama içinizden diyor, çocuklarınızdan bir cemaat yetiştirin. Bunların derdi vazifesi tek ne olsun? Dine davet olsun. Peki dine davet vazifesini yapacak adam iş düşünürse, aç düşünürse, maaş düşünürse yapabilir mi? Yapamaz. Bunu bir Müslüman cemaat, Üstlenecek, sen sadece dine davet et, mağaz et, sohbet et, köy kent dolaş, biz senin dünyalığını temin edeceğiz. Veyahut ana babası sayesinde onlar, ya bütün cemaat, Müslümanlar bunu temin edecek. İyiliği emresinler kötülükten neyesinler. Ancak bu hoca cemaatı ve bunları yetiştiren toplum felaha erecek Allah buyuruyor. Bak kurtuluşa kimler edeceğin beyan ediyor. Hem de kasırla yani ancak bunlar diyor kurtulacak öbürleri kurtulamaz bugün Türkiye'de böyle bir cemaat yetiştirildi mi sırf dine davet görevini üstlenmiş köy kent dolaşan bir cemaat yetiştirildi mi beni her taraftan çağırıyorlar bize gel bize gel bize gel bin yere çağırıyorlar bin parça olsam yetişemem e niye ben babamın bir oğluyum babamın işi başına açmış bakamadım dünya işine bak ne iş yapıyorsun soramıyorum adama niye e, bu vazifeyi bırakamıyorum e, sizin bu kadar çocuklarınız var kiminizin 5-10 tane oğlu vardır hangisini dini ayırdı Hangisini din eğitimi yaptırdı da ben arkandayım evladım sen Allah için dine davet et oku okut dediniz hanginiz bunu yapmadınız şimdi kurtuluş bekliyorsunuz battıkça batıyoruz lahlan olmaz bu cemaat yetiştirilecek Allah buyur bir kere dini bilmeyen neye davet edecek Helal haramı bilmeyen ne anlatacak ayet hadis bilmeyen millete kasteme okuyacak bir defa ilim ehli yetişecek tefsir, hadis, fıkıh, hakaret bilecek böyle bir cemaat ancak medreselerden yetişir çekirdekten yetişir dine içime alarak yetişir bir hoca cemaati gönderin diyor masraflarını biz karşılayacağız İran yanlısı sapık Şia mezhebiyle Suud yanlısı Vehhabi sapıkları bizim oraya el atmaya çalışıyor milletin itikadı bozulmadan diyor siz ehli sünnet bir alim yollayın bize 5-10 kişilik bir kadro yollayın diyor bak arıyoruz arıyoruz iki kişi bulamıyoruz herkes oturmuş evinde rahat benim tızım kuru tıkırım yerinde diyor ben burayı bırakamam anam burada, tanam burada. kimse kalkıp da bir uzak memlekete gidip de Allah için İslamı anlatayım demiyor vazife yapan yok halbuki bir alimin görevi Bulunduğu yerden İslam'ı yaymaya başlayarak dünyanın en uzak köşesine yetişebildiği yere kadar gitmektir diyor. Bugün ben vazifemi yapabilmiş miyim? Haşa! Hiçbir vazife yapmış değilim. İzmit'e gelmekle, Adapazarı'na gitmekle bu iş bitmez. Benim bugün vazifem nedir? Bütün dünyayı dolaşmak. Ne gücüm yetiyor, ne sıhhatim yetiyor, ne de sizi bırakabiliyorum. Şurada 15 günde bir geliyorum yine bu cemaati zor topluyoruz. Çoğu da aldı git. Böyle bir millet var iki gün vaaz yapmasan namazı da bırakacak yoldan çıkacak adam e bırakamıyoruz e nereye yeteceğim şimdi ama müminin niyeti evvelinden hayırlıdır benim niyetim var Allah da şahit siz de şahit olun benim niyetim nedir benim sıhhatim takatim fırsatım olsaydı ben şuradan İstanbul'dan çıksam dünyanın en ücra köşesine kadar Allah ömür verdikçe hep insanlara dini anlatsam böyle niyet ediyorum ama işte yetişemiyorum ki. Bu kadar insana tek tek ulaşsam istiyorum ya. Bir insan cehenneme gitsin istemiyorum. Siz de istemezsiniz ama işte vazifeye yapamıyoruz. Efendim çoluk çocuğuyla beraber çay içersek meyve yerse bu iş olur mu? Kim İslam'ı yayacak? Kim dine hizmet edecek? Sen diyorsun ki o yapsın, o diyor o yapsın. Millette diyorlar ki Kur'an zaten Allah'ın kitabı, Allah onu korusun. Bize ne? Bizim dükkanımız var, işimiz var, gücümüz var. İşte bu hale geldik. Şimdi de bağırıyorsunuz. Niye yaradı boşuna bağırmak şimdi? Ya! Efendi kardeşler, bu ateş bizden çıktı, bizi yakıyor. Kimseye de kabahat bulmayalım. Kur'an'a sahip olmazsan Allah nimetini alır. Şükrünü eda edemediğin nimet elden alınır. Bu, buna çarpıldık biz şimdi. Ama bundan sonra tövbe ederiz de döneriz, niyet ederiz, ya Rabbi oğullarımızdan, kızlarımızdan dinine davetçi yetiştireceğiz, dünyaya meyletmeyeceğiz dersek Allah bir kapağı açar yine inşallah ama... Bu niyette de değiliz. Daha da dönmedik yani. Adam yaz tatilinde bile çocuğuna ne diyor? Git diyor çıraklık yaptı 5-10 milyon diyor. Bütçeye katkın olsun. Demiyor ki 2-3 ayda bari bir Kur'an'dan dinden haberin olsun. Onu bile yapan yok ya. Artık dünya bu kadar sardı. Geçim derdi cehalet diz boyu. Millet pusulayı şaşırttı. Kim ulaşacak bu milletin? Sahabe-i kiram r.a neredeler veda haçında yüz on bin belgi sahabe bulundu yüz binden fazla sahabe bulundu veda haçında sahabenin tam sayısı ihtilafı işte 114 bin küsuratı var 10 bin tane sahabe Medine'de yatıyor birkaç tane Mekke'de yatıyor birkaç tane geri kalan 100 bin küsur sahabe nerede Hepsi Medine'de Resulullah'ın yanına gömülemez miydi? En büyük mezarlık orası cennet bahçesine gömülemez miydi? Neredeler? Hindistan'ın en uzak ücra köşesinde git sahabe mezarları var Hindistan. Buhara'ya git, Buhara nerede? Rus, Rusya'nın eski işte hudutlarında. Özbekistan, Semerkant, Buhara'da sahabe kabirleri var. Kıbrıs adasında sahabe var. İstanbul'da 25 tane sahabe var. Bak şu Adabozarı'nda bile Eyüp Sultan Hazretleri'nin dayısı yatıyor. İstanbul'un fethine gelirken burada vefat etti. Adabozarı'na mezarladı. Halidi bzade Bayu Belensari Radiyallahu anhul bari Hazretler. İstanbulumuzun medar-i ittiharı şefaatçimiz, komşumuz bizim. Orada yatıyor. Bu zatlar karıları yok muydu? Çocukları yok muydu? Dükkanları yok muydu? Bağları, bostanları yok muydu? Vardı. E niye bıraktık geldi buraları? E din için ya bunlar bu gayreti gösterecek. bugün biz müslüman olabilir miydik? e peki bizden sonra gelecek nesil nasıl müslüman kalır? bizim gibi gevşek adamların elinde arkaya bir şey bırakan yok, düşünen de yok ancak ne mal bırakacağım, ne dahire bırakacağım çocuk çocuğu kiradan kurtaracağım, herkes dünyaya iman etmiş ahireti düşünen yok bu ne olacak ya? bu derde kim ilaç edecek? bir muharebedeydi İslam ordusuyla küfar ordusu karşılaşmış daha harp kızışmamış İslam ordusunun tarafından birisi kalkarak karşı tarafa kafirlerin arasına atladı tek başına atladı birkaç gavurları keberttikten sonra tabi ne oluyoruz diye onlar da ayaklandılar falan bunu şehit ettiler bunun üzerine İslam ordusundan bazıları dediler ki bu arkadaşımız hata etti niçün? Evet, ordu olarak ayağa kalkmış değiliz Tek başına burada kafirlere saldırmak lan. وَلَا تُلْكُوا بِيَيْد۪يكُمْ لَتْ تَحْلُكَتِ Ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ayetine giriyor bu tehlikeye girdi dediler. Bunun üzerine İslam ordusunun içerisinde bulunan en kıdemli sahabe halid Zeyd. Yani Eyüp Sultan Hazretleri o muharebede bulunuyordu. Kaktaya, Ey cema! Ey cema! siz bu ayeti okudunuz ama yanlış yorum yaptınız dedi çünkü bu ayetin sebebin üzülü biziz yani ensar-ı kiram bizden sebep bu ayet indi ben şimdi size anlatayım da bu ayet niçin inmiş anlayın dedi bütün tabi'in sahabeyi gören tabaka ordunun et serisi sahabe değil belki tabi'in buyur dediler sen Resulullah'ın en yakınısın sallallahu aleyhi ve sellem 6 ay evinde kalmış Medine'ye girdiğinde Acaba devesi nerede çökecek? Buyurdu deve nerede çökerse orada mı sabir kalacak? Herkes bizim evin önünde çökse diye devenin canının çekeceği otları sermişler kapılarına. Deve ota meyleder de belgi yoldan gelmiş deve. Otu gördü mü? Bizim develer olsa biz deve değil kendimiz de çökeriz. Bir yemeği gördük mü orada kalırız ama Resulullah deunna <gülüyor> Devenin yolunu bırakın dedi. O deve otamota bakmaz Allah'tan emir alıyor, orada duracak. Feberaket ala babi ebi yurp işte Ebayu Belen Sahri'nin kapısında çök. Orada altı ay evinde kalmış, o mübarek bize buraya İstanbul'a gelmiş. İzmit'te vefat etti, buralarda. Allah Allah. Hazreti Halid İstanbul'u görmedi ki. Yolda vefat etti, İzmit yakınlarında. Dedi ki benim öldüğüm yerde gömmeyin surun dibine kadar götürün orada gömün. Çünkü bu yolda hayatımda sağlığımda yürüdüm. Cesedim de bu yolda yürüsün dedi ve İstanbul'a kadar da naşi geldi. Bakın bu ayetin ilişkisini nasıl anlattı? Biz dedi İslam geldi, Kur'an geldi, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Malımızla, canımızla ona yardım ettik. Muhacirlere yardım edin. Ensar ne demek? Ensari. Ensar yardım edenler demek. İsmi oradan geliyor zaten. Muhacirlere malını, canını ortak etti. Bunun üzerine tabi İslam ilerledi Medine devrinde. Etraftaki tehlikeler kalktı. Mekke fethedildi, Kureyza oğulları katledildi, Nadir oğulları, Yahudi kaleleri vardı Medine'nin civarında. Bunlar büyük tehlike teşkil ediyorlar. İslam'a ve Müslümanlara bunlar. Şam'a bir kısmı sürgün edildi. Yani Hayber fethedildi, Tebuk fethedildi. Medine'nin etrafından İslam düşmanlarının tehlikesi kalktı. Biz aramızda toplaştık. Ensardan bir grup. Şöyle anlaştık. Dedik ki biz bu dine çok yardım ettik dini İslam hakim oldu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahata kavuştu fakat bu arada bizim de evimiz barkımız çoluğumuz çocuğumuz biraz mağdur oldu çünkü senelerdir eve bakamıyoruz ocağa gidemiyoruz hep nereye gittik Allah'ın yolunda sefere davete kazaya. bu arada kapılarımız yamuldu pencerelerimiz kırıldı hurma bahçeliklerimiz bağlarımız bakımsız kaldı kim ilgilenecek? Şimdi biraz da dönelim de tah, tahribatımızı tamire çalışalım. Yani hurma bahçemizi düzeltelim. Çok çocuğumuzu evimize bırakalım. Biz diyor aramızda bu kararı aldık ki biraz dine davetten ve hizmetten ve Allah yoluna paramızı vermekten biraz geri kalalım da bir dünyalığımızı toparlayalım. Derken Rabbimize ben duydu bunu bu ayeti indirdi. Duymaz mı Mevla? Ne buyurdu Teala Billah? Menfiku fi sabilillahi ila ve ahsinu. Allah'ın yoluna çok para verdik de biraz da vermeyelim mi diyorsunuz? Çok dine davet hizmet ettik. Biraz da istirahat mı çekilelim diyorsunuz? Allah'ın yolunda mallarınızı, canlarınızı cömertçe verin. Ellerinizle kendinizi tehlikeye itmeyin. Yani tehlike neymiş? Tehlike dine hizmetten geri durmak. Çünkü cennetten geri kalmak o. Cehenneme girmek o. Efendim kardeşlerim, biz nasıl anlıyoruz? Bak Eyüstan Hazretleri oradaki cemaatin fikrini düzeltti, ayetin tefsirini yaptı, hepsi anladı. Şimdi o adam düşmana karşı tek başına saldırdı, tehlikeye atmadı dediler. Tehlike miydi o? Değil, şehit oldu adam. Tehlike mi şehit olmak? Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Tehlike değil ki. Şimdi, Allah için hapse girdin, tehlike mi? Tokat dedin. Tehlike mi? Değil. Çünkü bu ahirette ebedi kurtuluşa vesile olacak. Tehlike hangisi? Dinden taviz verdin de cehenneme girdin ha. Tehlike orada. Dünyada belki rahat ettin ama evet ahirette azap çekeceksin. Rabbimiz <gülüyor> burdenest taiz billah. Kullu nefsin da ey racul ma ve inma tuva'l hucurukum yevmel فَمَنْ زُحْزِحَانِ النَّارِ غَوْلُ خِلَى الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُ فَمَا الْحَيَاتُ الْدُنْيَا اِلَّا مَتَاعُ <Sessizlik> الْغُرُورُ Sadakallâhu'nazim her canlı ölümü tadacak. Ağda olsan, paşa dolsan. Nasıl yaşarsan yaşa. Akıbet ölüm gelir paşa. Kıyamet günü ecirleriniz, sevaplarınız size bol bol verilecek. Kullarım, kurtulan kimdir ben size söyleyeyim. Hapishaneden kurtulmuş, kazadan kurtulmuş, beladan kurtulmuş dünyadaki kurtuluş değil. Çünkü sonunda yine ne var? Ölmek var. Esas cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulan kurtulmuş. Şimdi bir adam kabrinden mahşere kalktığı zaman da melekler ona derse ki sen cehenneme haramsın. Sen Allah'cın uykusuz kaldın, açsuzuz kaldın, gözünden yaş akıttın, dine yardım ettin. Sen cehennemi görmeyeceksin, sesini bile duymayacaksın. Uzak ol cehennemden, buyur cennete. Kurtuldun. Ama sen dünyada kralladın da mahşere kalktın, doğru cehenneme sana mecbur istikamet sevk ettiler yüzünün üstüne. Kurtuldun mu şimdi? Dünya hayatı aldatıcı bir metadır, çoğumuzu aldattı şu yaşımıza geldik ben bu yaşım kadar yaşayabileceğimi bilmiyorum sizin hanginiz bu yaşka da yaşayacaksınız çoğunuz yaşayamayacaksınız e bu kısa ömür içerisinde niye aldanıyoruz ya varsa malımız canımız Allah'ın yoluna feda olsun diyelim madem bu canlar Allah için yaradıldı Allah'ın yolunda çıksın ölüm için yaradıldı Allah'ın yolunda ölsün çünkü yaşayacak değil ki ebedi sahabe böyle anladı böyle haber etti Allah'ın yollamanızı canınızı verin canınızı tehlikeye atmayın biz de ne zannediyoruz adam İslam'a hizmet edince ya sen çok ileri gidiyorsun tehlikeye hatırlıyorsun halbuki o tehlikede değil geri kalan tehlik. bana şimdi vaaz ediyor. ben size vaaz ediyorum bazıları da bana vaaz ediyor diyorlar ki hoca çok ileri gidiyorsun topun ağzın basın geri dur bana diyorlar hani beni sevenler ya bunu bana söylüyorlar ama ben Bugün geri durdum, bir ay, iki ay konuşmadım. Ondan sonra yaşayacağıma karantin mi var? Kaç günlük ömrüm kalmış? Şu gün şu nefeste bir şey anlatayım. Yarın benim elimde değil ki, bugün benim nefesim varsa bu yolda harcayacağım. İki ay tatil edeyim, gel yatayım. Ondan sonra neymiş? Tehlike var. Ne tehlikesi var? Varsa da bu tehlike değil o. Ya bu cemaattan ayrılırsak tehlike o. Laf anla. Allah'ın yolunda adamın başına gelen boşuna gelmez ki. Ya günahını döker, ya derecesini yükseltir. Firavun'un hanımı, Asiye valide radıyallahu anh'a, Musa iman eden, onu himaye eden ne zaman ki Firavun anladı, onun imanını ne yaptı? Onu kazıklara çakmaya karar ver. Firavun kızdığını dört kazığa çakar, iki elden iki ayağından, üzerinde de aslanları saldırttırırdı, paramparça ettirirdi. Kazıklıydı Firavun ve Firavun edileb-i Kuzduğunu kazıklara çaktır. Manasında. Asiye validemiz ne zaman ölecek? Yani kazıklara çakılacağını anlayınca şöyle dua et Beste'in Allah'u meselen lillezine amen ve tefirahun İz alet Rabbimi Necnini min Firavuna amelih ve necnini min elqawmi zallimin. Allah inananlara Firavun'un hanımını misal veriyor. En büyük kavrun karısı en büyük Müslüman. Ne diyor? Ya Rabbi şimdi sana geliyorum. Yanında cennette bana bir köşk yap diyor. Siparişini veriyor. Allah'ın yoluna canını verirsen köşkünü de ısmalarsın. Beni bu pis Firavun'un amelinden, zalim toplumdan kurtar diyor. Rabbim onun canını ta kazıklara çakmadan çıkarıyor. Firavun zannediyor ki işkence çekiyor. Halbuki o cennete uçmuş. Hah. Onun için Resulullah buyuruyor, şehit. Şehit olan Allah'ın yolunda canını veren, kanlar içinde çırpınsa da, görünse de, sizin birinizi pire ısırsa kadar canı yanmaz. Onun sen Allah yolunda ölene acıma Allah'ın dinine hizmet edene tehlikeye atladın deme geri kalan tehlikede verin canınızı malınızı canlarınızı tehlikeye atmayın ne demek tehlikeye atmayın e, cehenneme atmayın kurtarın neyle kurtulursun İslam'a hizmet ve <gülüyor> yuhibbul edin iyilik edin. beni görür gibi ibadet edin ben beni görür gibi ibadet edenleri severim Allah buyuruyor Bizde nerede Allah görür gibi hal? Allah yolunda bir eziyet çeken adam bas bas bağırır mı, feryat eder mi? Başıma gelen şöyle oldu, böyle oldu. Ya Allah seni görüyor, mu? onun huzurunda böyle şikayet edilir. Bir delikanlı bir kıza aşık imiş. Dediler ona ki bu kızın peşini bırak, dayak atacağız sana. Biz seviyoruz birbirimizi, vazgeçemeyiz dedi. Yer misin, yemez misin? Buna bastılar sobayı. 99 soba attılar, 40 demedi. Yüzüncü de ah dedi. Ya dediler bu kadar sabrettin de bir sopaya niye dayanamadın? Dedi ki o 99 sopayı yerken kimin aşkına sopa yiyorsam onun gözü bana bakıyordu dedi. Rezil olurum sonra onun gördüğü yerde nasıl ah ederim? O kız sonra ne der benim aşkımdan dayak yiyorsun da efendim ah mı ediyorsun? Bak ama dedi yüzüncü sopada dedi, baktım sevgilim kayboldu dedi ben de bir rahat bağırdım dedi sevgilisinin gördüğü yerde onun aşkına sopaya yiyen adam bağırmıyor aşk budur sen Allah'a kadar seviyorsun canımdan çok ondan sonra Allah yolunda başına bir şey geliyor Oo, bu nereden geldi başıma e, biz sahtekarız aldılar beni ifade 6 saat tuttular beni halbuki çay ısmarladılar yemek ısmarladılar bana çok hürmet edin hocam hocam hocam fakat 6 saatte tarlandım ya ulan dedim ne sahtekar adamsın be 6 saatle niye tarlandı? Yusuf Ali Celal 12 sene hapis yattı. Peygamber niçin zina etmemek için? Kedrer ona kralın karısı dedi zina edeceksin benimle. Etmem dedi. Hapse ettiririm seni. Rabbis sicrilahu bi'l-Maideuneni ile ya Rabbi dedi. Hapse girmek bunların çağırdığı zinadan daha sevgilidir bana. Ve illâ tasrâni keydeun asbu ile inne ve Onun üzerine hapse girdi. Epey yattı, çıkacaktı, bir arkadaşı vardı, hapis arkadaşı, onun bir rüyasını tabir etti. O rüyanın tabirine göre o arkadaşı çıkıp kralın yakınında bir hizmete vazife alacağı anlaşıldı. Hüsup Aleyhisselam rüya tabir ilmini çok iyi biliyordu. Ona dedi ki sen kralın yanında yakın hizmete düşeceksin bu rüyadan anlaşılan. Krala dedi bir de beni hatırlat, bir de benden bahset. Hapishanede böyle bir adam var, mazlum, suçsuz yere yatıyor. Bir aracılık yap dedi bana. Mevla buyuruyor ki, beni unuttu da diyor, adamı araya koydu diyor. Krala haber yollatmak için ben de onu 12 sene üstüne yatırdım Bana müracaat edeceksin diyor. Sen benim peygamberimsin, yakışmaz sana araya koymak diyor Allah'ım. Allah. Tabi biz araya koyuyoruz, peygamberlerin hürmetine isteriz de. Peygamberler direkt mevlale muhatap olmaları gerekiyor. Şimdi, bu işin cilvesi bu. Ama biz, Beleş Cennet arıyoruz, bulacak da değiliz. Çünkü yok öyle bir şey. Girenler, gidenler, hep malını, canını seve seve verenler. Allah bize de nasip eder inşallah. Şuurlu olalım, basiretli olalım. İslam'dan zerre kadar taviz vermeyelim. Tek başına da kalsak Kur'an'ı yaşatacağız. Çocuklarımızı okutacağız. Kaç yaşına da olsa. Sahabeyi Kiram kaç yaşında be? 40 yaşından Müslüman oldu 50 yaşında 60. Yaşında. Ben 60 yaşından sonra ilim okumaya başlamış da kitap yazmış hoca tanıyorum. 60 yaşından sonra okumaya başladı. Bir ilmi bitirdi de kitap da yazdı adam. Yani Allah celle celalühu güvenen meramın elinden bir şey kurtarmaz. Sahabe Ebu Hureyre radıyallahu anh, en çok hadis rivayet eden. Kaç sene kaldı peygamberin yanında? 4 sene biz de zannediyoruz 40 sene 40 senede o ilim alınmaz işte bir bereket var 4 senede bütün hadisleri ezberiyordu neden? diyor ki mübarek dükkanım yoktu, karım yoktu, çocuğum yok. ne yaptım? hesabı soffede Resulullah'ın mescidinde yattım 4 sene açlıktan kıvrandım sohbeti bırakmadı sabahlara kadar diyor mescid de baygınlık geçirdim diyor açlıktan hee çıkıp da dünya işine gitmedim niye bir hadis kaçırmayayım ümmete aktaracağım onlarla bize bu dingel e bizim halimiz ne ya keyfine ne cemaate gideriz ne sohbete gideriz işimize gelirse Allah! çoluk çocuğumuzu bu terbiyeyle yetiştirmeyiz onun için bizden geri ne kalacağından korkuyorum İnşallah Rabbim dinine sahip cemaatler yaratacak inşallah bizler de onlardan oluruz inşallah Efendim kardeşler. Bu kardeşimiz rüyasında görür ki Külliye'nin etrafında Yahudiler ateş yakmış. Zaten ateşi yakan Yahudiler. Bir zat huzur ediyor Allah dostlarından. Geliyor diyor ki bu ateşi kim yaktı? Ne yapacaksın burada? Sana ne be adam biz burayı ateşe vereceğiz. Ne? Bu Allah'ın evini ben yaktırayım size. Defolun buradan diyor. Söndürüyor ateşlerini. Ben de burayı tamamlayacağım. Diyor. İşte bu rüya efendi hazretlerimize anlatıldığı zaman şu ayeti okudu estağfirullah ''Küllevâ ev kadûnâ rallil <messizlik> <Sessizlik> harbi <Sessizlik> advehevvâ'' ''Yahudiler her ne zaman bir harp ateşi yaksalar Allah onu söndürdü'' diyor. Maide suresi. Bugün de Yahudiler dünyayı karıştırıyor ama Allah bu ateşi söndürecek inşallah. Ve söndürmeye başladı elhamdülillah. Ateş sönüyor. Bu ateş sönecek bu, bu böyle gitmez. Ha kimse Allah'ın diliyle harb edemez baş edemez İnşallah Hz. Mehdi'ye kavuşacak Hz. Mehdi oraya nasip olursa ziyaret buyuracak Hazreti Mehdi rivayetlere göre Konya'ya gelecek Mevlana dergahında biat olunacak ve İstanbul'a teşrif edecek rivayetlerde zikrediliyor biz ölebiliriz ama bunu görenler olur yani ruhlarımız görür en azından biz bu yolda yaşayacağız İnşallah İstanbul teccal her yeri çiğneyecek Hz. Mehdi'yi de geç, ziyaret edecek inşallah o günler yaklaşıyor. Onun için, Efendim kardeşlerim, Verdiğin senin sana kar oldu ya. Bak ne diyorum, Benim yoluma verin, Elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Verem ne yapıyor canını cehennemden? satın alıyor. Hoca senin bu sözüne kaynağın, senedin var mı? Var. İttekunne ara öyle bir şıkkı Temretin. Yarım hurmayla olsun canınızı ateşten koruyun diyor. Yarım hurma ne demek? Hocamın yarım hurmadan da ne olur? Ne olur deme. Tebuk muharebesinde sahabe bir hurma bir adam başına düşmüyordu. 10 kişi bir hurmayı yalayarak Allah'ın yoluna çıkmıştılar. On kişi bir hurmayı yalayarak. Susuzluktan öleceğiz diye develeri kestiler. Kursaandaki karnındaki devenin suyu içerek yaşadılar Halbuki bir deve bir füze gibiydi o zaman, en büyük malzemesi değil. Niye deveyi kesiyor? Karnındaki suyla ölmemek için Onun için İslam'ın yardımına Yarım hurma iş görür ya Bugün az çok demeyelim ama En sevdiğimizi Allah'ın yoluna verelim Kimirlik eden kendini tehlikeye atıyor Allah'ın dinine yardım etmeyen Davetten geri kalan canlı tehlikeye atıyor Kim kurtuluyor? kurtuluyor? malını canını yerine göre veren yerine göre bu ehli beytin kabirleri kimdir bunlar şurada burası neresi bir defa anlatayım Resulullah'ın yeşil kubbesi yattığı kabrin tam karşısı bura cennetül bekir cennetül bekir dünyadaki en kıymetli mezarlık cennet bahçesi burada on bin sahabe yatan yer bura yalnız en önde kim yatıyor Ehlibeyt. Ehlibeyt kim? Başta Resulullah'ın kızı parçası kerimesi Fatımetü Zehra. Onları sevmek bizim dinimiz, imanımız. Seven sevdiğini ne yapar? Başına tac eder, onu çok hatırlar. Bu bize onları hatırlatacak, hiç unutturmayacak. Bu resim daha Türkiye'de hiçbir yerde yoktu. Medine'de bile yoktu. Bir arkadaşımız ne güzel de çekilmiş. Yalnız tanıtayım. Şurada önünüze gelen siyah topraklı kabir Fatıma anamızın yattığı kabirdir peygamberimizin ayrılığına dayanamamış babasının ölümünden sonra altı ay mezarından kalkmamış ağlıya ağlıya vefat etmiş o anamız ehl beytin anası inşallah onların şefaatiyle kurtulacağız duvarın dibinde yatıyor kim? hazreti abbas hemen duvar dibindeki taş rasulullahın amcası hazreti hamzanın da abisi hazreti abbas fatıma anamızın arkasında dört taş var Orada yatan ehl Beytin imamlarından Hazreti Hasan, Rasulullah'ın torunu İmam Cafer-ı Sadık İmam Zeynel Abidin İmam Muhammed-el Bakır Bunlar 12 imamdan dört tanesi Medine'de yatıyor Bunlar Rasulullah'ın parçaları, torunları Bunları sevmek Onun dininin ücretini ödemek Yani Bunlara muhabbet eden Allah'ın gönderdiği dinin ecrini ücretini ödemiş oluyor Sevgilerinde eksiklik eden Bu dinin hakkından kurtulamıyor Resulullah burada Dehli Beyt'in Nuh Aleyhisselam'ın gemisine benzer binen kurtulur geri kalan elak olur yani seven kurtulur siz hepiniz sevdiğinize inanıyorum ama bu büyük bir tizkardır Hatıradır. اسمح بحنا ربي Gedine kıyıma, nesulukla afiyetin külübeliye, nesulukta tamam afiyet, nesulukta devam afiyet, nesulukta fil hayatin dunya, fil hayatin kainat yaradan buyuruyor elbette biz peygamberlerimize yardım edeceğiz e biz peygamber değiliz inananlara da yardım edeceğiz e belki ahirete kalır bu iş dünyada da yardım edeceğiz şahitlerin dikileceği mahşerde de yardım edeceğiz şimdi biz müminsek biz hakikaten inanıyorsak Allah'ın da kitabına yardım yakın yalnız Rabbim imtihan eder bu cilvesidir edecek peygamberleri bile sıkıştırdım sıkıştırdım Meta Nasrullah Allah'ın yardımı nerede kaldı dedik dininceye kadar sıkıştırdım diyor İşte o zaman elâ inne nasrallâhi Allah'ın yardımı yakındır müjdesini verdim ve yardım ettim ve kurtardım Allah'ı Biz o müminlerdeniz, bize yardım geliyor Ama bu imtihanı kazanalım taviz vermeden Efendim kardeşlerim Allah'ın yardımının gelmesinin şartı var siz bana yardım ederseniz, ben de size yardım ederim. İşte Allah'ın dinine yardım, davet ve hizmet bizden bekliyor. Biz elden geleni bir yapalım, Rabbim tamamlayacak inşaAllah. Allah size yardım ederse sizi yenecek bir kuvvet yoktur Allah buyuruyor. Bu yardımın şartı bizim onun dinine yardımımızdı. Peki Allah'ın dinine yardım neyle olur? İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek? Büyük bir gevşeklik görüyorum. Şimdi hepinizden bir daha bir söz alalım. Önümüzdeki 15 gün sonraya kadar bu insanları Allah'ın dinine, Kur'an'la, kitabına, şu cemaate davet edeceğimize ve Allah'ın dinine maddi ve manevi elimizden geldiği kadar yardım edeceğimize söz veriyor musunuz? Bak bu sözde durun, Allah'ın yardımını görün. Ama yapın bu dediğinizi yapın. İnsanları çağırın namaza, cemaata, getirin bir sohbet dinletin ve Hz. Kur'an'ı onlara tanıtın, sevdirin ve malı canı bu yola verelim Elden geldiği kadar bak görürsün bakalım Allah nasıl sözünde duracak inşallah. Yardımı yakın gelecek. Allah Teala Hazretleri cümlemizin usretiyle teyit eylesin. Şuradan dağılmadan affeylesin. Hepiniz hayırlı muratlarınızla dönün. Ve aff olarak günahlarınızı sevaba dönerek çıkarsınız inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi razı etsin. Dünya ve ahiretinizi mamur etsin. ha bin Eylül Beyti'nin dostlarını şefaatçe eylesin. Dillahi Fatiha.